Meo Voto Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, hafta sonunu da Diyarbakır'da bir ilginç bir gezi şeklinde geçirmiş olduğunu öğrendik. Evet. Yani bunun hem tarihi ...bazı şeyleri hem de hukuki bazı boyutları vardı herhalde. İstersen sen anlat. Evet aslında gidiş nedenimiz... ...benim de kurucusu, ol kurucular arasında yer aldığım... ...Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmaların üstünün... ...tanıtımıydı, basınla tanışması toplantısıydı. Ama bir gün önceden gittim, o cumartesi günü olacaktı. Cumadan gittim... KCK duruşmalarını görmek istiyordum, katılmak istiyordum. Cuma günü öğleden sonra işte zaten beşe kadar yapılıyor duruşmalar. Öğleden sonra saat üç buçuk civarında mahkeme salonuna ulaşmıştım. Ben galiba düşünüyorum avukat şüphesine hiçbir duruşmaya girmedim hayatımda. Sonuçta avukatlık stajım var. Diyarbakır barasında E, sicilim de var, kaydım var yani. E, ben stajı Diyarbakır'da yapmıştım. E, Ankara'dan mezun olduktan sonra oradaki avukat arkadaşlar bir kısmı benim eski öğrencilerim, bir kısmı işte benim dönem arkadaşlarım Sezgin Tanrıklı gibi, Emin Attar gibi e, cübbe giymemi istediler. Ben de memnuniyetle giydim ve e, savunma avukatlarının e, arasında e, yer, o yer aldım, oraya oturdum. Oradan izledim. bir avukat kimliğiyle izledim. İlginçti. Tabi o ilginçlik sadece hani renkli, değişik bir olaya tanık olma anlamında değil. Hüzünlü de bir tablo bana göre. Tutuklular arasında işte benim de yakından tanıdığım insanlar var. Diyarbakır'a her gidişimizde sohbet ettiğimiz aklı sevimlerine çok inandığım insanlar var. Bugüne kadar Kürt siyasi hareketi içinde barışçılığı ve demokratik e, tavırlarıyla öne çıkan Fratamlı gibi insanlar var. E, tabii işin e, başında o kimlik yoklaması e, sanıkların söz alıp bazı konularda görüş talep e, bildirmeleri bölümde yoktum. E, orada Kürtçe konuşuyorlar biliyorsunuz zaten. Kürtçe savunma yapma konusunda da. ısrarlı olacaklarını belirtiyorlar. Evet bu devam ediyor herhalde. Peki bunun bir aslında baya bir sivil direniş biçimi ama çok da temel bir hakkın talebi üzerine kurulu bir sivil direniş biçimi olduğu düşüncesi var en bazıları da bende mesela. Bunu sürdürecekler herhalde. Nasıl değerlendiriyorsun? Ya öyle görünüyor. Yani böyle bir kararları var. Ee, henüz e, avukatlar savun, pardon e, sanıkların savunma e, aşamasına gelmedi hala iddianameyi okumaya devam ediyor ki o da zaten gerçekten çok tuhaf çok sinir bozucu bir olay ee, özetinin özetinin özeti okunuyor ama o bile bir hafta sürüyor ve kimse dinlemiyor aslında herkes orada sıkıntıdan patlıyor hakim savcı sanık avukat falan neyse yani o da bir azap azap haini geldi İddianameyi okumak. İddianamenin okunması sanıkların bir hakkı. Sanıklar bundan vazgeçiyorsa iddianameyi okumak için bir zorunluluk kalmıyor aslında. Neyse onu geçelim. Şimdi bu zaten iddianame okunduktan sonra savunma aşamasına gelecek ve orada asıl bu Kürtçe savunma meselesi daha fazla gündeme gelecek. Orada da Bu sorunun çeşitli boyutlarıyla yüzleşme ihtimali çok yüksek, yüksek geliyor bana. Özellikle ana dil konusunda e, sivil itaatsizlik eylemlerinin e, çok etkili olabileceğini düşünüyorum. E, doğası gereği ana dil ile ilgili e, talepleri sivil itaatsizlik boyutunda eylemlerle e, gündemde tutmak hem daha kolay hem çok etkili olabiliyor. Mesela sanıklar eğer ana dilde savunma yapmakta ısrar ederlerse ve mahkeme aynı tutumunu sürdürürse yani e, tercüman e, getirmeme ve savunmaları yok sayma tutumunda ısrar ederse bana göre yargı sistemi kilitlenecektir. E, bu kilitlenmenin e, anlamı şu e, bir defa e, ne yapacak nasıl karar verecek herkes kara kara düşünecek mahkemede de. Daha sonra Yargıtay'a gittiğinde e, ve sonra tabi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gidecek bu iş. E, ben e, ana dilimde konuşmak istiyorum diyor, ana dilimde savunma yapacağım diyor. Sanırım sadece sözlü değil e, ayrıca yazılı savunmaları da Kürtçe verme niyetinde en azından e, bir kısmı Kürtçe yazılı burada kullanma isteği çok meşru bir istek. Tartışılması bir de bana e, saçma geliyor bunun. Buna karşı çıkmak gerçekten çok saçma. Evet, e de. zaten Lozan'ın 39. <gülüyor> maddesinin 5. fıkrası da çok açık. Yıllardır e, özellikle Tayyip Askun Hoca bunu çok yazdı. Bizler de e, hep vurguladık. 39. maddenin 5. fıkrası çok açık. Sözü savunmaya imkan veriyor. yazılı savunma için bir şey yok orada zaten. Ee, şimdi bir defa sözlü savunma için bir engel yok. Yani mahkemenin ben e, sizi dinlemiyorum deme e, şansı yok. ileri sürdüğü gerekçelerde hiçbiri burada geçerli değil. Ne demek e, istiyorum? Şu, mahkeme diyor ki yani siz e, kendi derdinizi Türkçe anlatabiliyorsunuz. Biliyorsunuz Türkçe diyor. Ama orada çok kritik bir şey var. bir insan kendini en iyi kendi dilinde anlatır. Savunma da en iyi hangi dilde yapılabiliyorsa onunla yapılır. Peki o, ben pardon tabii, bir parantez açabilir miyim? Yani tabii. bir hukukçu olarak mahkemenin e, bu reddetme gerekçesinin hukuki bir temeli e, nedir varsa? Var Bana mı? göre yok. Evet. Bana göre yok. Onlar Şeyi gösteriyorlar, e, e, bizim ceza mahkemesi kanunu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin altıncı maddesine ilişkin mahkeme kararlarını gerekçe gösteriyorlar. Şunu diyorlar, yani bir sanık e, duruşmanın yapıldığı dilde, resmi dilde e, kendini savunabiliyorsa tercümana ihtiyaç yok. Evet. Şimdi, e, ancak kendini savunabiliyorsa de, denen şeyi e, farklı yorumlamak. kendini en iyi nasıl savunabiliriz? Ölçütü burada çok daha önemli. Ee, ve e, hani hukuken, yargılama hukuku açısında bunu nereye, nereye yerleştireceğimiz e, zaten sorunlu ama ondan daha önemlisi şu. E, bu insanlar ana dillerinde savunmayı bir siyasi dava olarak gördükleri bu yargılamalarda e, sürdürecekler ve ısrar görünüyor. Yani böyle bir ...böyle bir kararları var. E, ne yapacaksınız buna karşı? Yok sayacaksınız savunmayı. E, yok saydığınızda mahkumiyet mi vereceksiniz? Mahkumiyet verdiğiniz Savunma yapılmadan mahkum olmuş olacaklar. Ve bu tavır yaygınlaşırsa ne olacak? Evet, ben, ben de ben... tamamen merak ettiğim bu husus buydu. Yani biraz da e, zırca bir merak olduğunu da itiraf edeyim. Çünkü... Bu tam bir senin de dediğin gibi bir kilitlenmeye yol açacak ve sivil direniş şeyleri de evet. tam amacına ulaşmış olacak tabii o zaman. Açık söyleyeyim ben şimdi Diyarbakır'da pek çok insanla e, görüştüm, mutlu yani hem toplantılarda gördüm hem de zaten e, oraya gittiğimde e, birlikte yemek yediğimiz, sohbet ettiğimiz çok sayıda insanlar. Çok değişik fikirlerden, çevrelerden tutumlardan insanlar. E, ana dilde savunma talebi hemen hemen hepsinden destek görüyor. Öyle mi? Evet. Yani KCK'ya, BDP'ye, PKK'ya yakın olup olmama hiçbir rol oynamıyor burada. Bir başka şey daha var tabii. Anadolu Savunma burada başlarsa umulmadık davalarda belki sıradan görünecek basit davalarda bile gündeme gelebilir. Ve yaygınlaşabilir. Ne kadar yaygınlaşır bilmiyorum. Ama Gördüğüm şey e, hani en e, PKK karşıtı kişisel tutum, görüş veya siyasal grup mensupları bile bu tavrı destekliyorlar. Ana dil e, konusundaki hassasiyeti paylaşıyorlar. E, bu da şeyi e, hissettiriyor. Bugün olmasa yarın, yarın olmasa öbür gün. E, bu konuda sivil bir itaatsizlik e, kampanyasının yaygınlaşma ihtimali yüksek. Eğer böyle olursa, ben tabii bunu şöyle de hayırlı görüyorum. Böyle olursa PKK'da şunu görecektir. Onla on, kaç yıl işte 20-25 yıldır silahla elde edemediğini sivil barışçı direniş yollarıyla elde etmek mümkün. Evet. O sonuca doğru gitme ihtimalimiz de var. Bu çok önemli bir nokta. Evet. Artı bunun bu sivil itaatsizlik eyleminin de... bir çok en temel bir hakka e, dayalı olarak yürütülmesi de ayrı bir e, güzelliği bence işinle. Bana göre de ve böylece işte yok efendim ne, tan ne kadarını tanıyacağız Ana dil işte biz tanıyabilir miyiz tanıyamaz mıyız gibi meselenin etrafında doğanan gayri ciddi e, özüyle yüzleşmeye yanaşmayı beceremeyen e, tutumlar da çok havada kalacaklar yani çok. Onlar da biraz trajikomik duruma düşecekler. Ya bu meselenin özü her yerde herkesin bildiği gibi ana dildir. Bütün etnik çatışma olaylarının sorunlarının en hassas noktasıdır bu ana dil. Ana dilin eğitimde kullanılması talebi. Şimdi bunun altını çiziyorum. Ana dilin eğitimde kullanılması. Çünkü buradan bizim çalışmaya geçmek istiyorum. Evet. Tabii sizin izninizle. Estağfurullah. Hani başka bir soru başka yok, bir konu Yok yok tamam. çok önemliydi zaten ve benim için tamam çok açıklayıcıydı bu kısım. Evet ben hani bu davayı şunu da söyleyeyim tabii bu davayı önemsiyorum. Yani bu dava Türkiye'de Kürt sorununun barışçıl çözümü yolunda engel veya teşvik olma potansiyeli yüksek bir olaydır. Evet. Muhtemelen başka zamanlarda da izlemeye gideceğim. Muhtemelen yine cübbe giyerek e, katılacağım oturumlar da olacaktır. Yani evet. bunu Türkiye'de demokrasi serüveni açısından, barış serüveni açısından çok önemsiyorum. Bir evet, e, dönüm çünkü, noktası bile e, olabilir. Olabilir. Yani. Bana çünkü Dreyfus e, evet. olayıyla karşılaştırmıştım biliyorsunuz. Evet okumuştuk. E, evet. Dreyfus olayı da e, Yahudi sorununun gelişiminde dönüm noktası olmuş. Gerçekten dönüm noktası olmuştu çünkü Yahudilerin ayrı bir devlete ihtiyaçları olduğu fikrinin yerleşmesi o olayda olmuştu. Şimdi Türkiye'de de birlikte yaşama veya yaşayamama duygusu bakımından bana göre KCK davası önemli rol oynayacak, önemli etki yapacak. Şimdi buradan e, dil meselesine e, devam edelim. Başka bir boyutuna anlat dil meselesine. E, bu bizim de dermek ya da ensi diyelim. İşte e, aslında birkaç ay önce e, faaliyete başladı. E, 16 e, kurucu e, var. E, ve ilk çalışmamızda e, dil yarası başlığıyla bir kitap aynı yayınlandı. Üç dilde e, Türkçe, İngilizce, Kürtçe. üç dilde üç arkadaşımız bu çalışmayı yürüttü. Vahap Coşkun Dicle Üniversitesi'nden Şerif Derince ve Nesrin Uçarlar. Konusu şey Türkiye'de eğitimde ana dilinin kullanılmaması sorunu ve Kürt öğrencilerinin deneyimleri. Saha çalışmasına dayanıyor. Bu hani ana dil Kürt olup da eğitimde bunu kullanmadığı için çok çeşitli tecrübeler, olaylar yaşamış insanlardan bunları dinlemişler, kaydetmişler neler gelmiş basçılarına okulda nasıl yaşamışlar bu deneyimi Türkçe bilmemek ne gibi sonuçları açmış ilk yıllarda sadece öğrencilerle görüşmemişler Türkçe dışında dil bilmeyen öğretmenlerle yani bir Kürt köyünde veya sınıfı şehrinde Sınıfın çoğu Kürtken ve Türkçe bilmiyorken kendisi de Türkçeden başka bir dil bilmeyen öğretmenlerle de görüşmüşler. Kendisi ayrıca Kürtçe bilen öğretmenlerle görüşmüşler. Velilerle görüşmüşler. Bu önemli bir çalışma. Bana sanıyorum ilk böyle bir çalışma ilk. Burada hikayeler çok çarpıcı tabii. Yani benim de kişisel tecrübeme zaten çok yakın ben de ana dili Türkçe olmayan biriyim, Arapçadır benim ve e, okula başladığımda da Türkçe bilmiyordum e, pek çok arkadaşım gibi. Orada da yaşadıklarım var, hepsi canlandı tabii. E, bu hikayeleri dinlediğiniz zaman e, ana dil e, meselesinin sadece bir siyasal mesele olmadığını, çok ciddi bir insani mesele olduğunu, çok açık ve etkili bir travma ihtimalini potansiyelin de barındırdığını görüyorsunuz. Çocukların büyük bir kısmı bunu yaşamışlar dili başka e, Türkçeden başka bir dil olan çocuklar. Şöyle burada ana dilin eğitimde kullanılması derken tabii başka ülke örnekleri de incelenmiş. Mutlaka sadece Kürtçe ana dilde e, dilde e, dilinde eğitim gibi bir konseptin. E, sakıncaları da e, de, vurgulanıyor. Asıl e, talep edilen burada çok dilli eğitim aslında. E, yani bir bir, bir okulda e, Kürtçe e, okul dili eğitimdir olacaksa çocuklara sadece Kürtçe değil Türkçenin de mutlaka öğretilmesi. Aynı şeyin e, Türk çocukların gittiği okullarda da dilenmesi e, öneriliyor bu çalışmada. E, dolayısıyla. Nerede ne kadar ihtiyaçsa orada uygulanması'nın e, önemine işaret ediliyor. Ben de bunun önemini düşünüyorum. Hmm. E, yani önemli olduğunu e, düşünüyorum. Geçen gün e, Jared Diamond'ın bu konuda bir e, yazısını okudum. E, Jared Diamond çok önemli bir adam. Ben e, benim çok önem çok şey diyorum. Benim de öyle. Bu yazısını görmedim ama hemen e, bakayım. Bu şeyde çıktı. T24 kompilere çıktı. Ee, bu iki dillilikle ilgili çok güzel açıklamalar yapıyor. Jared Diamond'ı ben tanıtayım. Zamanımı almıyor yani zamanımı ona harcayamıyorum. Gerçi ona harcarım. Evet, ama <gülüyor> bizim dinleyicilerimiz de benim aracılığımla epey yani, e, duymuş olmalılar. Ha, çok iyi. O zaman <gülüyor> o zaman e, hani ben ayrıca şey söylemeyeyim. E, hani bütün kitaplarını çok büyük bir zevkle okudum. E, Türkçeye çevirmeden önce de bildiğim yabancı dillerde. Ee, incelediğim bir yazar benim ee, e, onun çift dillilikle ilgili e, güzel bir yazı Türkçe'ye çevirmişti T24'te okudum daha doğrusu bir röportajdı galiba onu da tavsiye etmiş olalım ee, çift dilde büyümenin faydalarını en iyi anlatabilecek bir e, antropolog mu deriz sosyolog mu deriz Coğrafyacı, hepsi birden hepsi, evet. hepsi birden buna hakikaten kulak asmak gerekiyor Cahit da ...çünkü tam bir bilgi yani sonuçta... ...işte bir yanı da buydu tabii... ...yani bizim orada buluşumuz ...bu bir panelle sunuldu... ...tartışmalar yapıldı... ...ilginç tartışmalar oldu... ...verimli bir toplantıydı... ...diyebilirim bu kitap... ...bizim dernekten temin edilebilir... ...istenirse gönderilir... Dil yarası... ...evet dil yarası... Diyarbakır siyasal ve sosyal araştırmalar eniş diye zaten DISA diye uzaltması girdirse, internetten istenirse arkadaşlar e, bu talepleri karşılayacaklar çünkü yeteri miktarda basıldı zaten. Evet. Bu bugünkü yazında da bu çok kültürlülük tartışmasına da e, değiniyorsun. Evet. Zaten bu da bunlarla bağlantılı bir... Evet, evet, evet. Ve tabii Almanya'daki tartışmaların hani biraz e, hazin bir tarafı var. Ha, sanıyor ki tür, Almanya bu tartışmaları e, uzun süredir yapıyor meseleyi falan gördü. Hayır ben e, Almanya'nın meselenin özüyle yeni yeni yüzleşmeye başladığını yazmıştım. Türkiye'de bazı şeylerle yüzleşiyor. Kendi ne göre bazı yollar e, buluyor, toplum buluyor. Şimdi e, istersen Almanya'ya girmeden bir Diyarbakır'daki bir başka önemli <gülüyor> e, e, şey hanımı da yani orada yaşadığımı da anlatayım. Lütfen. Önemli bir iş daha vardı, önemli bir davet daha vardı. Surp e, Giragos Kilisesi'nin e, restorasyonu yürütülüyor. Bu Orta en büyük Ermeni Kilisesi. Mıgırdiç Margosyan'ı dinleyicilerimiz zaten bilirler. Hı hı. Ee, onun hayatının geçtiği, çocukluğunun geçtiği e, Han Çöpek ya da Gavur Mahallesi'nde bulunan e, Esma Ocak evinin tam karşısında uzun yıllar, çok uzun yıllar bir harabe olarak duran e, bir yapı bu. Ben 1976'da liseye e, yatılı olarak Diyarbakır'da liseye okumak üzere gittiğimde o sokaklardan geçerdim. Margosya'nın e, büyüdüğü sokaklar bana da yabancı değil ve o kiliseyi o günden itibaren, o yıldan itibaren görürdüm. E, hakikaten insan içini acıtan bir manzaraydı, çatısı yoktu, tamamen gitmişti. E, avlusunda işte hani bir harabe de olabilecek görüntüler vardı. Neyse e, bu kilise vakfı ve Diyarbakır büyükşehir belediyesi ile Suriçi belediyesi bu kilisenin orijinaline uygun bir şekilde e, inşası yeniden yapılması için proje yaptılar ve bu işe giriştiler. Ben gittim, çatının onarıldığını gördüm. E, pek çok yeri temizlenmiş taşların üstündeki boyalar e, çok ince işçilikle çıkarmış ve çok duygulandım açık söyleyeyim. Yani şimdi önümde e, bir zaman nasıl görüleceğine ilişkin şeyler var. Broşür, fotoğraflar falan var önümde. Ona bakıyorum ve bu yapı ortaya çıkınca çok muhteşem bir iş yapılmış olacağını düşünüyorum. Mıgırdiç abim de oradaydı. Mıgırdiç Margrosyan. Onun doğduğu sokakları, doğduğu evi, yaşadığı, büyüdüğü sokakları, oradaki anılarını, hüznünü, acısını kendine özgü diliyle paylaştı bizimle, anlat. Bugün tarafta bizim Diyarbakır muhabirimiz Helin yazmış bunu. Evet, yazmış. Çünkü o da bizimleydi. Mırgırdıç Margosyan Sokağı'nın önünde de Evet fotoğrafı var. var. Şunu şeyi görüyorum mesela. Ee, Diyarbakır'da e, Ermeniler e, sıkıntı yaşadılar şüphesiz. E, saldırılar da oldu. Bunu yapanlar da o sokaklarda yaşayan başka Kürtlerdi bugün Kürt. bugün orada yaşayanların babaları, dedeleri diyelim. Ee, şimdi oraya girdik, o sokakta e, işte Mıgır tanıyanlar da oluyor. Hasbel Kader beni, işte Cengizcanlar da yanımızdaydı. Onu tanıyanlar çıkıyor ve Mıgır tanıyanların e, büyük bir saygı, büyük bir sevgi gösterdiklerini e, fark ettik, yani orada müşahede ettik bunu. E, gelip oturuyorlar sanki böyle gözlerine bakıp özür dilemek istiyorlar ya da özür diliyorlar hmm. bu kilisenin yapımı bir özür dilemedir e, herkesin kendi tarzında bir özür çabası olduğunu herkesinde demeyeyim ama e, toplumun e, çeşitli kesimlerinde kendi tarzında bir özür çabası olduğunu e, orada fark ediyorum yani Türkiye'de geçmişte hesaplaşma -ta tartışmalarında standart öğrendiğimiz, bildiğimiz yöntemlerin dışında şeyler gelişecek gibi görünüyor. Gelişmekte gibi görünüyor Hı -hı. bana. Tıpkı e, Ahtamar e, Kilisesi'nin açılışında yaşadığımız o e, etkileyici manzaralarda olduğu gibi. Hı -hı. Bu beni etkiledi gene. Yani Diyarbakır'da geçtiğimiz sokakta, kahvede, o e, kilisenin bulunduğu Mugırdiç Margosyan Sokağı'nın olduğu yerde e, onu tanıyanlar ya da O olduğunu öğrenenler hani böyle bir büyük bir mahcupiyetle ve saygıyla hemen yanına gelip sorular sordular, konuştular falan ee, bu güzel bir şey. Yani e, hani e, özür dilemenin bir başka yolunu kendi derinlerinde adını koymadığı, koyamadığı bir hisle yaşayan insanların varlığı bana değerli geliyor. Bu kültürün, bu eğilimin oluşmakta olması bana değerli geliyor. Burada şüphesiz e, Kürd siyasetinin e, rolünü de e, teslim etmek gerekiyor, katkısını da teslim etmek gerekiyor. Özellikle Diyarbakır'da ama sadece Diyarbakır'da değil. Mesela benim e, doğup büyüdüğüm şehir Nusaybin'de de aynı şeyler yapılıyor. E, diğer orada, oralarda yaşayan diğer topluluklara, özellikle gayrimüslimlere ait varlıklar. yeniden çıkarılıyor hepsi için. Özel bütçeler ayrılıyor, restorasyonlar yapılıyor, ibadete açılıyor. O çok kültürlülük konusunda daha önce de yazmıştım özellikle o belediyelerin çabalarını. Bu da ayrıca e, hani toplumda bir duyarlılık, bir bilinç e, yaratıyor e, bence. E, Sürp e, Gragos Kilisesi e, ile ilgili e, orada yaşadıklarım da bu duyguları fikirleri canlandırdı yeniden ben de. Onu da paylaşmak istedim sizlerle. Evet. Yani bu Almanya'ya girecek zamanımız pek kalmadı gibi ama yani orada da yeni yüzleşme haline geliyorlar diyorsun Almanya. E öyle için. şundan Özetelim. ya istersen bir iki cümleyle özetleyeyim. Lütfen. Evet. Şimdi bugüne kadar aslında en ilerici çok kültürlük projelerinde bile Ee, bir şey var sayılıyordu. Elde bir sayılıyordu. Sanki tartışılmaz ya da bu, tartışılması akla gelmeyecek bir şey gibiydi. Egemen kültürün varlığı. Bir egemen kültür var ve bu kültüre göre e, belirliyoruz e, diğer seçenekleri. Mesela entegrasyon diyoruz. Mesela çok kültürlülük diyoruz. Mesela asimilasyon diyoruz. Hangisi olursa olsun. Esas belirleyici egemen kültürdür. Almanlar buna light kultur diyorlar. E, anlamı şu e, bu söylediklerimin. Yani entegrasyon olacaksa esasen bu egemen kültürün e, benimsenmesi veya ona, onunla barışılması bekleniyor. O dilin mutlaka öğrenilmesi bekleniyor. Kendi pratiklerini yaşamaları e, egemen kültürün işte zedelenmemesi daha doğrusu Onun tehdit edilmemesi şartına açık ya da örtülü bağlı oluyor. Şimdi e, Almanya'nın nüfusu artık öyle e, bundan 40-50 yıl, 60 yıl önceki gibi homojen değil. Almanya, Avrupa'nın neredeyse en homojen ülkelerinden biri sayıldı. <gülüyor> hani sömürgeci geçmişi vesaire de çok kısıtlı olduğu için. Ama bugün e, yazıda da var nüfusun beşte biri e, Alman değil. Yani göçmen kökenli. Ve bu beşte birin de, yani 16 milyon, 16 milyonun neredeyse yarısı da vatandaş, Alman vatandaş. Diğerlerinin de çok uzun bir geçmişi var. Ya kendilerinin ya ailelerinin. Şu gerçeği göremediler. Başka bir kültür burada geçici değildir. Egemen kültür de kutsal bir veri değildir. Şimdi görmeye başladıkları şu, daha doğrusu kendilerine çarpan gerçek şu. Bu insanlar kendi etnik ama özellikle dinsel kültürlerini, kimliklerini öne ölçüde yaşayacaklar ve bunlar egemen kültüre hiç dokunulmadan yaşanabilir mi? Daha açık söyleyeyim, Türkiye için de geçerli olan bir şey bu. Bütün bu etnik ve kültürel çatışmalar yaşandığı toplumlarda mutlaka gündeme gelmesini arzu ettiğim bir şeydir bu. Ee, egemen kültür tasavurundan vazgeçmek ve kültürleri birbirine etkiye açık bir e, demokratik alışveriş içinde yaşatmaya çalışmak odalette eşitlik yani diyorsun. evet ve, <gülüyor> ve özgürlükte ve adalette evet, eşitlik, eşitlik çünkü evet. en kritik yanı bu eşitliktir eşitlik birbirini etkileme imkanı tanınmadan gerçekleşebilecek, gerçekleşebilecek bir, şey bir şey değildir Yani Türkiye kültürü diye bir şey yarattığımızda ben bir çırpıda ne kadar Türk işte tırnak içinde Türk büyüğü ister bilmem devlet adamı ister yazar sayabiliyorsam onun kadar ona yakın Kürt şairi, büyüğü, yazarı Ermeni şairi, büyüğü yazarı sayabilmek durumundayım. O zaman işte gerçek anlamda kimlikler onlara sahip olanların hapishanesi olmaktan da çıkar. Yani herkes olucu kimliği olağan bir şekilde yaşayacağı için kimlik vurgusu da ihtiyaç olmaktan çıkacak. Ve o zaman da gerçekten kimlikler temelindeki çatışmanın bana ilkel gelen belli boyutları da e, gündemimizden çıkacak. Yani bu sadece Türkiye için değil, bu sorunları yaşayan herkes için. Ama zor bir mesele bu. Almanya'da bunun bu boyutlarıyla tartışılıp tartışılamayacağını e, tabii henüz kesin bir şey söylüyorum ama Bir kere başlayan bir tartışmada Alman geleneğini de yakından tanıyan biri olarak şunu söyleyebilirim. Çok değişik boyutlar hızla gündeme gelecek ve konseptler de üretilebilecektir. Evet. Yine sevdiğim insanın söylediği gibi Almanya'daki tartışma her yeri kolay etkileyebilir. Yani dünyayı etkileyebilen bir tartışmadır. Daha önce de bir kere görneğini gördük. Evet. <gülüyor> yani iyisi de kötüsü de. Evet. O nedenle iyi şeyler de oradan yöntemler, fikirler, öneriler çıkınca bunun dünyayı etkileme ihtimali de yüksektir tabii. Evet. Çok teşekkürler Mithat. Görüşmek üzere. Evet, görüşürüz. İyi günler. Hoşçakalın. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar.